Modern Sabahlar... Modern Sabahlar... Modern Sabahlar... 103 Radyo Tülesi'nin Modern Sabahlar'dan 2015'in ilk Modern Sabahlar'ından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Heyecan içinde yeni yıla alışmaya çalışıyoruz. Sürprizlerle başladı. Yeni yıl e, Modern Sabahlar bombaları patlatacak galiba 2015'te de. Dün okumuşsunuzdur. Talihliler NİDE'ye... Aydın ve Ankara ve Ankara'da son iki rakamına göre ödül kazanan kişi kendisini açıklamadı. Açıklamadı İzliyordu. Evet. Ama bu sabah son 2 numarayla ödül kazanan şanslı ismi stüdyomuzda ağırlıyoruz Fahir. Ben çok heyecanlıyım. Vallahi ben de çok heyecanlıyım. Ya he, ya. Heyecanlı değil de böyle bir yalakalık var içimde. Böyle bu adama nasıl sırnaşırım nasıl şey yaparım falan diye. Ya zaten o da eski bir radyocu biliyor musun bilmiyorum. Yani orada ben gurur duydum. Ee, i̇nanılmaz bir şey Hani Bazen insanlar diyor ya birilerine çıktığını biliyorsun Görüyorsun gazetelerde haberlerde evet. okuyorsun Ama o insanın senin yakınında Tanıdığın bildiğin e, Bir şekilde bağının olduğu insan Olma ihtimali hiç göz önüne gelmiyor Ve bu hmm. oldu İlk, oldu ilk 2015 bize hakikaten coşkuyla geldi <gülüyor> Oktay hoş geldin <gülüyor> Hoş bulduk hoş bulduk arkadaşlar e, Son iki Oktay diye evet. Sevgili dinleyiciler e, Günaydın Süper yıllar e, iyi günler ...siz de hoş geldiniz diyorum. E, ve e, çocuklar... E, nasılsınız? sınıf? <gülüyor> sınıf Valla ben yayla düşündüm. gelmezsin diye düşündüm oktay Ne yalan söyleyeyim yani. Yok ben bir karar almıştım biliyorsun. E, iki tane çeyrek bilet aldım ben. Evet. Yılbaşından <gülüyor> önce. Evet. E, bir karar Ama almıştım. Ama çeyrek. Nasıl? Çeyrek. Demi, çeyrek. Nasıl bir ikramiye çıkarsa çıksın. E, dedim hayatımda herhangi bir şey değiştirmeyeceğim... Aynen devam edeceğim. Demiş miydim bunu? Demiştim. Demiştim valla. Yani demedin de demeye getirdin. Aklımdan geçirdiğimi Ben onu o zaman mutfakta biliyorum. boş bir konuşma olarak dinlemiştim yani. Nasıl olsa bize çıkmayacak. O yüzden istediği gibi atıyor tutuyor. Ama hakikaten son iki rakamla ikramiye tutturup... Sonra iki gün sonra eşek gibi sabahın köründe... Ben... Yani bir aklım ucundan geçmez ya. Yani bu artık çünkü bazılarını para değiştirir ya. Evet. İşte... Eski radyocu demek ki para değiştirmiyor. Değiştirmiyor, doğru. değiştirmiyor. Benim hazır bir fotoğrafım da vardı. O bileti böyle elimi iki elimin arasına aldım. Hı hı. Ee, böyle öne doğru fotoğraf çektirdim. Böyle öne doğru çıkardım şeyi. Ellerimi asla şımarmayacağım diye. <gülüyor> çok güzel var. Böyle bir pozum da var. Onu da ilerleyelim. Ondan sonrasında şey şeydi kalem gollere kapalı diye bir şey demişsin ama onu herhalde... E, o çok saçma. Yok o fotoğrafı da çektirdim ben bir gün lazım olur diye. Asla şımarmayacağım değişmeyeceğim. Asla, asla şımarmayacağım asla değişmeyeceğim diye de var bir tane. Hani evet. senden 3 kuruş para isteriz falan o mu yani gol o mu oluyor bizim sana gelip Yok. merhaba Oktay sen bizim en iyi arkadaşımızsın. Sen çok kral adamsın diye sabah sana geldiğimizde o gol mü oluyor? Hayır hayır o şey. Bu da mı gol değil anlamında? Saat 9'dan Hayata sonra... Hayata karşı atılmış bir gol olarak görüyoruz. Saat 9'dan sonra şöyle bir hesaplarınızı kontrol edin diyorum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> özellikle e, ikiniz. E, şöyle bir hesaplarınızı kontrol edin. Daha önce para alışverişi yaptığım herkes de çünkü e, otomatik kayıtlı biliyorsun. Evet. E, para alışverişi banka şeyinde çünkü internet bankacılığında. Zaten Beybili Mevla'nın üstü banka e, kanalıyla yapılması. Gitmiyor. Belli Meblağ'ın altı da gitmiyor anladığım kadarıyla. <gülüyor> o yüzden onlar da e, bir, bakın. bir baksınlar. Daha önce para alışveriş yaptığım kişilerde. Şöyle bir kontrol etsinler derim 9.05'den. Oktay yani şimdi benim esas... Ee, düşündükçe falan çok çılgınca gelen şey yılbaşı gecesi sen aslında son iki rakamına göre ikramiye tutturmuş bir adam ve hiçbir şey de haberin yokmuş gibi takılıyordun yani. yani. O çok enteresan. Şöyle o benim de çok e, enteresanıma gitti. Ee, <gülüyor> şöyle sadece gece değil biz ertesi günde yani dün de kalktık Hı -hı. güzel Harry Potter'larımızı söyledik. ...arka arkaya seriye takılmış Harry Potter'ları... Bir saniye bir dakika... Ondan sonra... Hemen bağlattı mı bu? Ooo <gülüyor> bildiğin girdi. Oo, hemen bağlantmış. Eve, eve Harry Potter bağlattık. <gülüyor> Harry Potter ve maceralarını bağlattık. Nasıl akıyor? Nasıl akıyor akar eve? Akar gider. Akar eve gider. Akıyor. Bir de çok güzel ayarlamışlar. Tam aralarda böyle e, ihtiyaç molaları kadar süreler. Ondan sonra en son bir, bir tanesi bittikten sonra... ...şöyle bir bakayım dedim. Bir baktım... <gülüyor> ne göreyim? Bir baktım... 100 TL... 100 TL. 100 TL çeyrek olduğu için tabii ki 100 TL'nin kaç 50 dolara olarak? yakın bir para mı yani? Yani, yani ciddi para. 100 ciddi. TL e, çeyrek olduğu için 25 lira gibi. 25 lira gibi e, ciddi rakam e, bir mebla. Ben de size müjde edeceğim bugün açıkçası okta. Kimsenin ben, zoruna gitmesin. <gülüyor> kimsenin gücüne gitmesin. Ben de size bir coşkuyla gene geldim bugün. Ben de yeni öğrendim sabah erken saatlerde. Ne e, Ben de son rakamına göre. Son rakam. Son rakamına göre. A, 7 rakamı, bir rakamla. sonucusu. Evet bir rakamla e, ikramiye kazandım. E, bazıları buna diyor ki amortisman diyorlar. Hayır Vallahi... amortisman değil bu gerçekten. Fahir evet. sen de bir rakamla büyük ikramiyeyi kaçırmışsın o zaman. <gülüyor> bir... Ben, <gülüyor> yani bir tane daha olsa onun sol tarafındaki rakam da tutsa sen de demek ki yani ben, e, bizim hesaplarımıza bir şeyler göndereceksin. Ben desin... amortiyi bu sene tek rakamla kaçırdım sinir oldum. Hadi ya. Vallahi. E, Amortiyi tek rakam mı? Yok, yok hiç teselli... teselli falan yok. Onun da mı tesellisi yok yani? Neyse inşallah. Yırttım attım biletleri. Neyse benim size 905'te göndereceğim meblalar meblallar teselli olacaktır diye tahmin ediyorum. Ay vallahi hepimize bir şey getirdi. Ne derler? Umarız parada mutluluk ve huzur da getirir. Evet aynı hakikaten Oktay. Oktay. Yani, yani, çünkü bu ederim. piyango tahalleleri iki sene sonra gazetelerde okuyorsun sefil Sefi. oldu falan diye. <gülüyor> Gerçi Oktay mi? sabahleyin şeylere bakıyordu. Satın alma ilanlarına bakıyordu. Taksi plakası ee, değil. Yok, taksi plakası değil ya oto yıkama işiyle ilgili böyle devren bir iki yer vardı oralara bak. Yani şu baktım. anda daha aklımda net bir şey yok. Açıkçası onu konuşacağım. Bakacağım. Otopark ve ota yıkama işi. Hangisi kafama yatarsa. O da onlardan biri. Oktay bizim bir arkadaşın çok güzel bir işi var. Onu da tavsiye ederim. Ne abi sana. hangisi? Diri. Diri iş abi. Avrupa'ya tamamen. Yani bir kısmında yatırım olarak ona yönlendirebilirsin. Yani o da olabilir. Böyle anlatacağız. Ya hepsi yapabilir. nokta Ata senin atalarının ata sporu var. Atalarının mesleği de var tabii ki. Ataspor sporu olduğuna inanıyorsunuz da. Ne? Metalurji mi? Yok, at, at Ne? Senin ataların metalurji mühendisi <gülüyor> mi? Ulan terlikçi değil mi senin ataların? <gülüyor> terlikçi, kunduracı diye geçer. Kunduracı Benim atam yani. da aynı meslekten. Ayakkabı kaldı. sanatçısı desek ha, daha iyi olur. Ayakkabı Ama o terlik yapmıyor muydu? Senin en büyük derdin değil mi? Diğer şeyde Hayır, kemer altında. O benim terlikçi açmak diye bir hayalim var kemer altında. Tamam. Ama yani Başka. altı hakiki kosele üstü deri olan değil mi yani? O, damat terlik. Tamam. Damat terlikçisi. Evet. De, ee, işte, at şey bence yok. onu da bir daha canlandıralım. Hazır böyle bir meblağ gelmişken. Ya. Oktay öyle bir işi yaparsan ortağın herhalde ben olacağım. Çünkü benim dedem de biliyorsun Ayakkabıcı. Ben de yan taraftaki ciltçiyi açayım bari de. Yani bir de şu kafam çok karıştırıyor. Yani bir işe gireceksem e, o işin dışında biriyle çalışmak isterim. Çünkü yani o işin Aynı iken sektörden. böyle kafa şey oluyor yani sürekli bir tek bir şeye Alt çalışıyor. Yani daha istiyorsan. böyle vizyon daha dışarıdan bir çocuklar, şey yapmak Yalnız çocuklar şey ilginçliğini fark ettiniz mi? Üçümüzün de ataları deri işiyle uğraşıyor. Evet hakikaten. Benim atalarım da ciltçi biliyorsunuz. Cilt sanatçısı değil mi cilt senin atalarında? Ve hakiki deri cilt sanatçısı yani öyle lalettayın bir şeyle yapılmıyor. Deriyle yapılıyor. Sen keza Benim deri işiyle. Benim anneanne, anneannemin kocası yani o anne, anne tarafı dedesi kocası. ayakkabıcı Hı. öbür baba dedesi o şey neci? o da derici. Yani demek derileri ki ondan var. alıyormuş demek derileri ki. Ondan, derileri ondan deri kadrıdan alıyormuş. Yani isterseniz biz deri işine girelim. Vallahi çünkü gezeyim. artık bu şey ya, bu kader midir bilmem ne bilmiyorum. Şey Başka döngü bir, tamamlanıyor bak. Net bir gösterge yani. What goes around comes around dediğimiz. yani deri işine girelim Deri işine giriyoruz Oktay. Bak bu sermayede havadan geldi. Sana bu piyangodan gelen Abi, parayı konuşalım. deri konuşalım işine değerlendiriyoruz. Ben de etmek istemiyorum. Oktay konuşacak bir şey yok. He de gitsin. Her zaman mantıklı geliyor. Yani konuşulan her şey mantıklı geliyor bana bu bir gündür. Yani kafam da karışık. Biraz da heyecanlıyım. Önce bir iki kişiyi ben sevindirmek istiyorum. Yani önce bir o paraları aktarayım. Elimizde kalan parayla ne yapılabileceğini bir bakalım. Senin şimdi vergiler falan kesildikten sonra. Onu bilmiyorum onu öğrenemedim daha. Bu 100 liradan eline vergi... tam 25 lira geçecek mi tam, yoksa kesilecek mi? Tam galiba. Tam galiba. Yani çıkan ikramiyeyi tamamen alabiliyorsun galiba. İyi güzel. Vergiye şey değil. Bu arada... Geçiyor muyuz şarkıya? E, 2015'in bir... ilk yılında böyle rock'n'rolllarla başlayan programa da bir şanımız yürüsün tamam, dedim hadi ya. Tamam, o zaman buyurun. Hadi sevgi dinleyiciler, bugün şöyle bir sağlam rock'n'roll dinleyelim. Whitesnake'la başlayalım yolcula. Here I Go Again. 103.1 Radio Tüde. Modern Sabahlar. Bo modern Sabahlar. İlerleyen dakikalarda dinleyeceğimiz şarkılardan birinin fragmanını dinledik sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Hmm. Ee, madem e, şöyle bakıyoruz Milli Piyango dünyasına. Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazanan kimler diye. Şimdi sadece ben değilim. Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazanan çünkü... Milli Piyango'nun hayatını değiştirdi. Aydın, yani. Aydın, Nidi, Ankara. Evet. Kazananlar. Ee, Ankara'yı biliyoruz şu anda. Son iki rakamda 100 TL. TL. Kazana. Neyse çeyrek demek ki iyice delirecektim. Vallahi bile ya vallahi çok değişecek her şey. Düşünsene. Ben ama çeyrek alıyorum. Zaten. Gidiyorsun 12,5 lira para veriyorsun, 25 lira alıyorsun, 25 iki ikiye kıl. katlandı. İkiye katlandı. Üç ee. gün dört gün içinde. Ne zaman bu numarayı çekseyim. Numarayı bilsen acaba bulabilir misin bileti? Bakarak olursan bulursun ya yeterince gün veriyorsun. Uyanır herhalde ya. Hangi millet? B bileti yani, arıyorsun falan. Kim buydu? Hay ne bulabilir mi bulamazsın herhalde. şey diye edersin canım rüyamda gördüm bu bileti bulmam gerekiyor diye. Kime Şimdi... kime diyeceksin onu? Milli Piyango'ya gideceksin. Bay sana. bay ya gideceğim. Ya bir gidip sorabilirsin ne, nereye dağıtılmış çünkü o biletlerin nereye gittiğini. Niide diyecek mesela adam sana. Gideceksin niide o zaman. Ne niide nasıl bulacaksın Adam diyecek sana nide Aydın Aydın Ankara. <gülüyor> Efendim. Çok şey yani. Neyse. de e, bir şirket sahibi Taner Bey e parantezinde 40 büyük ikramiye ile aynı numaralara sahip Milli Piyango biletiyle çektirdiği ilk iki fotoğrafını Facebook'unda paylaşmış. Hı hı. E, ondan sonra Şakala şaka diye Facebook'unda paylaştıktan sonra tabii bir yığılma olmuş hesabına. Ondan sonra da şaka şaka ya ben bile inandım diyerek e, düzeltmiş falan. Yani neyi düzeltmiş yoksa... Abi bırak öyle düzeltme olmaz ya. Bir de nasıl paylaşmış? Yani böyle bir Ben gördüm müstehsi bir gülümsemesi var yani e, orada. Ağzında görüyorum ben şu anda. Ağzında, ben da okudum da Hayat benden korksun diye böyle bir gülümseme var yüzünde. Şey gibi bir şey canlandı gözünde. Bir Şener Şen filmi vardı ya en son da. Namusluymuş namussuzsun diyor bir şeyler. Onun gibi bir şey. Vallahi bilmiyorum bileti satan daha iyi Erkan Ersoy da e, Taner evet, evet, Bey'in bu biletini aldı. Evet bizden çıktı bilet demiş e, ve öyle söylemiş. Yani Hani acaba oynadı da rakamlarla oynadı Nasıl oynuyorsun canım? O da böyle... evrakta Sahteciliğe girer. Girer hapislerde Resmi evrakta Çünkü Motoraf biliyorsun milli piyango mi? hala özelleştirilmedi Dolayısıyla hala resmi Doğru. bir kurum O zaman, resmi. O, zaman o, o kişiye çıktı Yani, bir yani kamu evet. Ama yalan diyor, yalan diyor. E evet. Coşkuyla koymuş ondan sonra Millet para istemeye başlayınca şaka şakaya mı Çevirmiş acaba? Herhalde öyle oldu ya da işte bir ihtimalde şey deniyor. Gerçi niye dedi ve bayii de benden çıktı dediğine göre büyük ihtimalle o ama bir ihtimalde şey. Öyle bir oynamış, bir şeyler yapmış falan filan. O da olabilir. Hayırlısı uğurlusu olsun. inşallah ona bu şey getirir. Ne derler? Uğur getirir. Uğur getirir, huzur getirir, mutluluk getirir. Getirmez diyorlar ama umarız getirir. Umarız getirir. Çünkü bak biz mesela çok şeyler değiştirdi hayatımızda ama eşek gibi programımızı yapıyoruz. Serkan Bey de bugün belki özel sektördedir ve çalışıyordur. Bugün biliyorsunuz şey kuruluşları... Yollar rahat ama? Yollar rahat, kamu kapalı ama özel sektörde çalışan yine ne yapıyor? İşinin Şu, başında. İşinin başında. O zaman yeni yıla zamlarla başlayalım isterseniz Oktay Bey. Buyurun. Oktay'ı ee, tabii etkilemez mutlaka. Bunlar sizi hiç bağlamıyor ama... <gülüyor> düşünüyor musunuz ya? Valla ben de düşünmüyorum ama işte çıkmayanlar için ben de çünkü amortisman sahibi bir insanım. Ege de hakeza öyle. Gerçi sen zor kurtaramadın değil mi yatırımını? Oğlum, ben, benim gitti her şey. Elimda avucumda ne varsa gitti. Ee... Çok üzüldüm ama Ege senin e, gibiler olmasaydı ben bu büyük ikramiyeyi kazanamazdım. O da doğru Bunları doğru. Bak ben kendimi amortiz... gibi en hayallerden topladıyla Oktay Bey'ci. Estağfurullah. Yani yalnız o parada göz Şimdi var Oktay. Yani onun durumu bu yani. <gülüyor> Bakanlar Kurulu kararıyla sigara, alkol ee, o şeylerine ne derler ona Ürünlerine hmm, hmm, hmm. E, vergi artışı yapıldı Artışın alkollu içki fiyatlarında %10 ila %25 sigara fiyatlarında %3 ila %15 Arasına yansıması bekleniyor Yani 100 liraya aldığınız bir şey ne 110 olacak? lira olacak Mesela 115 lira olacak Mesela %20 zam yapıldı 120 lira, lira olacak, olacak. Ee, uzmanlara göre 61 lira olan büyük e, şeyin fiyatı. Büyük şey diye geçiyor. Herhalde burada alkolden bahsedecek ama genel büyük, şey. büyük şey zararlı olan. Zararlı olan büyük şeyin fiyatı. Bunu mi gerekiyor ya işte Ne bilmemiz herhalde. Işte herhalde. Ee, 61 lira olan büyük şeyin fiyatı şey, 70. Lira. dostunuz değildir. Şey sağlığa zararlıdır. şey sağlığa zarardır. 70 liraya bulacak diyorlar. 8 liraya satılan o öbür portakal suyunun fiyatı da 50 kuruş ile 1 lira arasında bir artış bekleniyor ki 8,5-9 gibi ciddi Korkunç rakamlara, ulaşacak. rakamlara ulaşacak. Bir tanesine daha fazla gelmiş. Bir markaya mı? Bir markaya, portakal sularından. Allah Allah, Hı -hı. hangi marka onu araştıracağım ben nokta Marka veremiyoruz zira. Marka veremiyoruz, nasıl anlatayım Anlat. Hepsi birbirinden Anlam. zararlı Hepsi olduğunu Hepsi birbirinden söylüyorum. zararlı, o da zararlılardan biri. Onun fiyatının artışının daha zararlı olduğunu da anlayabiliyoruz. Çünkü bütçeye de daha zararı var. Hani sağlığa hepsinin zararı var. Bütçeye Ama bütçeye esas... daha da zararı olunca totalde daha büyük bir zarar vermiş oluyor. 2015 galiba bilim ve teknoloji yılı olacak. Bana Belli. öyle geldi. Çünkü daha ilk günde teknolojik gelişmeler... Hayatımıza. Girdiler. <gülüyor> diye girdi. Ee, aha işte yeni bir e, buluş. Bir tasarım. Taylandlı girişimci e, Chahaya e, ve uzunca da bir soyadı var. Chahaya'nın. E, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan mısır gevrek sucuk, sucuk yumurta. yumurta. Değil. Ev gibi düşünün ya. Etme. Etme. Evet. <gülüyor> ekmek, e, kızarmış ekmeklerin yanmasını önleyecek bir tasarım geliştirmiş. Hmm, piyasada bulunan ekmek kızartma makinelerinin ee, kızartma işlemini e, gözlemlemeye izin vermediği için ekmeği yaktığını söyleyen girişimci şeffaf tost makinesi mi? Evet, bunun önüne geçebilmek için e, şeffaf bir cihaz üretmiş ve görüyorsun buğ yapar ya mı? bu yapar o Nasıl sıcak şey bu yapar. Gerçi mikrodalgada da mesela bakıyorum o da bu yap bu yapıyor mu? O kadar sıcakta bu olmaz ya. Çünkü ekmek eğer taze koydun ekmeğin içinde ne var? Su var, değil mi? Ben dün de çok uyuyamadım. Birisi daha bu derse galiba <gülüyor> bir şey olacak bir fenalaşacağım alışacağım ya. Yani. Bu kulağımda şey dalgalanma hissi yaratıyor kelime. İçten mi buğu bu yapar Faiz? Dıştan mı? Bu içten yapar. İçten mi yapar? İçten yapar. Onu silemezsin de dışarıda. İçten bu lan Makinenin içi hep bu oldu. Ya bu, tost makinesinden ekmek fırlaması da sabahın en büyük heyecanı değil mi ya? Ne, ne çıkacağını biliyorsun ama ne zaman çıkacağını bilmiyorsun. Hayır ne ama. boyutta Yani Daha doğrusu ne yanıklıkta doğru. çıkacağını bilmiyorsun. Ne kadar kızarmış. Pın diye atıyor. Allah. Tam istediğin gibiyse ne mutlu. Bir sürprizi var onun. Yoksa ben onu biliyorsam ne O zaman da normal kes ekmeği ye. Yani. Hiçbir anlamı yok. Bir de bazen yanık mı çıkıyor ekmek kızartma makinesi? Tabii. Dan? yanık yani, koza. A ayarını tutturamadığın zaman. Ha ayarını tutturamadık. İşte ayarını mesela bizim makine 6A ayarlı. Bazen mesela onu yanlışlıkla elin çarpar 5'e gelir yanar. Aman dikkat diyoruz. Dakikasını az tutacaksın. Kimseciklere söz vermeyin diyoruz. Ee, ekmek kızartma konusunda. Ekmek kızartma sanatı diye çok hoş bir şey var. Ee, film var. Onu hep beraber şey yapacağız. O bu... zaman bir dosyamız var. O dosyamızı önümüzdeki saat açalım. Yok barajlar ee... dosyası var. Ben barajlar dosyası hazırladım ya. Öyle mi? O delisin de ya. Benim de şey var. Kendi ülkelerini kuran insanların dosyası var. O i̇kisini beraber yapalım. Bence ikisini beraber aynı Uzunca dosyada. Dosyalar Uzunca dosyalar hep beraber göz atarak bakarak olalım. O zaman şarkılar türkülerle mi bitiriyoruz bu saatte? Rakano'la bitirelim. Rakano ne yapıyorsun lan? Twisted System. hadi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Dönley Crue ile modern sabahların yeni saatine Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın 2 Ocak 2015 Cuma sabahındayız Ve modern sabahlarda büyük değişiklikler var elbette Biletinin son 2 numarasıyla parayı yakalayan 40'ından sonra son 2 rakamla milyoner olan Oktay Demirci Stüdyoya buyurmaya tenezzül etmiyor E tabi ben de burada şarkılara falan bakayım derken Oktay'ı yalnız bıraktım. Fahir de parayı gördüğünde hemen Oktay'ın yanına ama Oktay'cım şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz falan filan diye büyük ihtimalle şu anda o 25 lira güzel bir şekilde paylaşıyorum. Ya bir şey soracağım. Evet. <gülüyor> bu para çıkmadan önceki ben yaşantımı çok hatırlamıyorum da bu kadar sık mı konuşuyorduk biz <gülüyor> yayında? Yani biraz yoğun, yoğun çalışıyorsunuz <gülüyor> gibi geldi bana yani. Öyle mi oluyordu? Olabilir, bilmiyorum yani Ya bozulma canım, sana da ben bir bir benim hayatımda bir değişiklik yok ee, Senin hayatında da bir değişiklik olacak sana bir stüdyo Sen stüdyo ne haber sinsi sinsi kaçtın stüdyodan ya? Sinsi sinsi ne kaçacağım <gülüyor> canım İhtiyacımı <Oktay> gidelim Oktay nereye? <gülüyor> Sen hemen arkasına <gülüyor> Oktay'ın arkasını toplamam gerekiyor çünkü adam çok yoğun artık Estağfurullah ee, da... yani destekleyelim de Ben her şeye yetişemiyorum artık abi yani sırf Para telefonlar... işlerini ondan sonra Oktay'ın ben bakacağım Sırf telefonlar şey yani Sabah'tan beri Araya'nın soranın hatta hesabı yok. Sen ya. mi açıyorsun telefonlarını? Oktay açıyordum. Bey şu anda o o yoklardı. O o Oktay Bey şu anda meşguller efendim. Bankalar <gülüyor> efendime söyleyeyim. Ben de o akrabalar, eş, dost, ilkokul arkadaşları, kreşten arkadaşları hiç kreşe gitmemesine rağmen. Kreşe gitmedim. 3 ee, tane telefon bunu da gururla faaliyet. söylemiyorsun değil mi? Oktay yani kreşe gitmedim. Hani bu bir gurur vesilesi değil. Bir eziklik aynı zamanda. Yani yok canım Hayat beni öyle şey yaptı. Kreşe öyle. Beni kreşe zamanında gönderdiler de ben kaçtım ilk gün. Aa sen de mi? Tabii ilk Az, gün. Elim, elimde flütle kaçtım ben ondan bir daha göndermedim. Kreş kaçkını Oktay Demirci. <gülüyor> o maceralarını alsana kreş anılarını. Hayalim vardı biliyorsun ben kreş e, maceralarım diye bir kitap yazacaktım. <gülüyor> Ama maddi <gülüyor> maddi durumdan şey yapamıyordum yazamıyordum. Şimdi bayağı bir vaktim var ilk, bunu yazacak. İşten güçten e, kopup böyle bir sahil kes kasabasına gidip romanını yazabilirsin değil mi şimdi? Ya bir sene, da, iki sene kreş hayatım diye yazdı Onda da şeyden korkuyorum. E, yani böyle iş güç olmayınca acaba bir şey olur mu? Right... Writers block dedikleri bir şey var ya. Hmm. Ondan çok korkuyorum çocuklar. O ilk romanını yazan da olmuyor. Yani, <gülüyor> Genelde iyi hiç yazmamış adam da olmaz. <gülüyor> ya da ilk romanını <gülüyor> yazmaya çalışan adam da olabilir. Writers block'tan yazar olamadım. Yani <gülüyor> evet. <gülüyor> Beni de kreşe yazdırmışlardı. Ana dövünüyordu ağlamaktan yazık. Ne diye bu çocuk? Sanki de... madenlere çalışmaya gönderiyorlar bu çocuğu bakamazlar orada falan diye. Küçük müydün sen? Küçüktüm. Kaç? 6 mı? E, lise <gülüyor> öyle bir şeydi yani. <gülüyor> Dershaneye sonra yazdırdılar. E, yani küçük gönderince mi acaba kıyamadı diye şey yapıyordu? Kıyamadı. Buna de hiç bunun kıyılacak şeyi var mı? Bu Vallahi. tam bir baby face ya. Baby face EGK'ye. Almayın baby face'i mi diye bağırmıştı. Ki o zamanki baby face kavramı da hiç böyle Yok, şey değildi. Yani. Baby İlk face Türkiye... dediği nedir bu kadının falan Hı. diyorlardı. Sen kaçtın mı peki hakikaten kreşten? Ben kaçmadım. Ben orada e, bir şey oldum. Ma mağdur olup beni aldılar oradan. Ha aldırdın Hı -hı. sen. Mağdur kendi olma hikayeyi en kendi... enteresan diye hatırlıyorum Ege. İşte bu şey ya. Mağduriyet. Hı -hı. <gülüyor> Resmen mağduriyet. Hı -hı. Ya şöyle ben... işte altına Altımı kaçırdım. kaçırdım ondan sonra ben bu utançla bir daha oraya gidemem. Diye. Ha öyle mi? Hı -hı. Ben kendi imkanlarımla tamamen kaçmıştım. Bir flüdümle gittim. Ne? Taksini tuttun kaçtın abi. yani. Yok yürüyerek. Yürüyerek... Biraz da rahat bir kreş miydi çocukların kaçabildiği Olur mu kaçış planı yaptım ben yani, Yaptın da gene Oktay, çocuğun lütfen. planından Kitaptan spoiler vermiş şimdi <gülüyor> yani, o bütün... Zorla her şeyi söyletecek yani Valla anıları anlattırıyorsun koca kitap belki adam Nobel alacak <gülüyor> Şu anda anne babalar hangi kreşmiş o diyorlardır yani Bir kapan, çocuğun kaçış planını yani. şey yapamıyorsa Kreş hakikaten Aa, sıkıntılıdır Kreşin zayıflığı ee, yani. değil Oktay Bey'in e, Bey ee, dehası yani. Dehas. O yaştan belliymiş ya Normal doğru Milli rakamları seçici Milli Piyango'da büyük ikramiye çıkacağı değil mi? Bunlar o. tesadüf değil ya Bugün ne kadar Milli Piyango veya işte diğer şeylerden ikramiye çıkan adamları bir incele Hepsinin böyle birer hikayesi vardır şey de, Milli Piyango müdürünün açıklaması var zaten İlk defa doğru kişiye verdiğimize inanıyoruz parayıydı. <gülüyor> Yılbaşı gecesinde sahne aldığı mekanda kendisini dinlemeye gelen Orhan Gencebay'ı ısıran Hülya Avşar yaptığına pişman oldu Orhan Gencebay Hülya Avşar'ın poposunu tokatladı ya nasıl oluyormuş Ricky Martin'in poposunu tokatlamak? Mağmazakar, mağmazakar Türkiye. <gülüyor> mağmazakar mı? Mağmazakar. Hani mağmazakarlık bunlar ya? Nasıl e, mağmazakar? Tam anlamıyla mağmazakarlık bu. Birisi akil insan, öbürü saray hayranı. E, mağmazakarlık tam işte bu. Böyle ma mi? Mağmazakar o e gibi biz onu da... ondan sonra bunu, o bunu demiş, yapmaya <gülüyor> mamaza karlık deniyor. Abi demiş. bendim de seni ıstırırım Isırırım demiş. Şey Isırma kız demiş o da böyle bir muhafazakarlık. Öyle bazı Tokatlı elbise... Orhan tokatladı falan öyle mi olmuş? Bazı... Zaten gazeteler öyle geçmiş. Orhan Gecebay Hüli Avşar'ı tokatladı diye. Tokat Bir de bu <gülüyor> galiba ilk tokatlaması da değil. Bundan ne? önce de tokatlamış. Allah Allah. Hmm, Bizim ne? hiç haberimiz olmuyor. Olmuş ben de unuttum da onu okudum. Geriyansın diye, diye mi? Hmm. Sahnede mi oluyor bunlar tabi Tabii canım sahnede Nasıl oluyor canım sahneye Orhan Gencebay'ı çıkarıp ısırıyor mu Şöyle oluyor Ne kafasını <gülüyor> mı ısırmış neresini ısırmış Orhan Gencebay'ı <gülüyor> Orhan Gencebay'ın kafasını ısırılır e... Yani düşününce hakikaten de e, Gövdesini aşan büyüklükte Hakikaten o vücuda sığamayan Coşkun bir Vücudu kafa. da Orhan Gencebay'ın şeyleri Badili Kendinden badili galiba vücut Yok yıllarca çalışmış canım. Çalışmış mı Kendinden badili diye bir vücut olmaza gel var. Body bile yapmış Kendinden badili vücut var eke var diyorsa kesin var. Ben vardır. o kadar emin söyledi ki ben yani büyük ikramiye çıkmış olmasına rağmen tereddüte düştüm. Hiç böyle spor yapmamış ama kendinden badili vücut. Senin mesela vücudun kendinden badili mi? Ey yani füftü <gülüyor> füftü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kendinden badili. Yılbaşı gecesinde bir restoranda sahne alan Hülya Avşar'ı dinlemeye gelenler arasında Orhan da vardı. Hülya Avşar Orhan Gencebay'ın yanına gitmiş. Ay bir kere öpmek istiyorum demiş. Yanağına doğru şöyle eğilmiş. Tam öpecekken ne yapmış? <gülüyor> Kendine hakim olamamış. <gülüyor> ve ısırmış. Sırdıktan sonra herhalde canı da yandı Orhan Sevim Gencebayın. Hanım yok muymuş orada? Sevim Hanım'sız değildir herhalde. Sevim Hanım Tabii. yanında yamacındadır da şeyde yok. Ee, Fotoğraflarda Fotograf göremedim de. ben. Hı. Bundan sonra herhalde canı da acıdı Orhan Gencebay'ın. Bundan sonra bir şeyler söylüyor mikrofona. Ondan sonra bir şöyle tam arkasını döndüğü zaman... Hülya Avşar'ın o klasiği vardır biliyorsunuz. <gülüyor> arkasını dönüp böyle, böyle yapar ya. Onu yaptığı zaman şöyle bir vurmuş... Ay, demiş. O, nasıl dışında. gülüyor millet? Ay, nasıl e, gülüyor? Yıkılıyor, yıkılıyor. Ne eğlenmişler, ne eğlenmişler. Sabah, ondan sonra zaten herkes başlamış. O, herkes birbirini sırmalar, tokatlamalar. tokatlamalar. Hakikaten tokatlayarak girmişler 2015'i. Ya bu da <gülüyor> <gülüyor> bu da namaz geldiği nokta. Hakikaten muhabazerkülün Daniskası. Namaz hmm, Bu kendinden böyle bazı elbiseler var ya. Ne? E, kendinden badil Kendi elbise. <gülüyor> Hayır bazı kadınların giydiği elbiseler. Böyle giyiyor kadın İçinde iç çamaşırı yokmuş gibi görünüyor. Allah Allah neye dikkat Hayır, ediyorsunuz paçalı Oktay? Donlar, Ama o o içine şey içine şey... astar astar böyle ten rengi bir jüp. şey koyuyorlar. Jüp mü, Sinir oluyorum ben o elbiselere ya. Jüp mü? Bilmiyorum onun adı jüp. Kendinden jüplü. Ha böyle ten rengi. Ten rengi jüplü. Oluyor, böyle. Ha böyle ten rengi dedin Oktay. Ha böyle ten rengi <gülüyor> olaydı. Değası yaptı Allah valla. Wow, sinirlenince ha kelimesini ben istemsiz kullanıyorum biliyorsunuz. Ee, onun bir adı... Yine Karadenizlilik bu. tarafı şey oldu. <gülüyor> Konyalı olmasına rağmen... Hülya Avşay'ın kıyafetini mi bahsediyorsun? Yok değil. Mahabazakarlığın ma değişik bir örneği diye söyledim bunu. Teşekkür Hı. ederiz. Yeri, o, yeri paylaşım için teşekkürler. <gülüyor <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. Baraj dosyasını açacak mısın? Valla evet. açıyorum Yoksa baraj kendi dosyasını. Kendi kuran No no no no no no no no no no no no Baraj dosyası. Barajların bir Ağustos durumu var. Bir de bakıyoruz Aralık, Acak durumu var. Şöyle bir bakıyoruz da İstanbul'da barajların doluluk oranı Ağustos'ta %17'ye kadar düşmüştü. Son aylarda yağışların ee, gani gani Gani gani olması sebebiyle Barajlardaki doluluk oranı Yüzde 66.71 gibi e, Önemli rakamlara ulaştı bu da neye tekabül eder? Üçte ikilik doluluğu yakaladık efendim. Bu da gezicilerin bir planının daha boşa çıkarılması işte. Çünkü biliyorsunuz Çünkü geziciler abi. çeşmeleri açıp İstanbul'un suyunu bitireceklerdi. Yeni Şafak gazetesi yakalamıştı bu planı. Evet. evet. Aynı geziciler neye devam ediyorlar? Şu anda biliyorsunuz Ankara'da fışkiyeleri açarak yollarda buzlanmaya neden oluyorlar. Evet. Sen bilmiyor musun onu Ege? Hayır onu bilmiyorum. Aa. Aa, demek ki bilmediğine göre Belki sen de ne? bu işin içindesin. Bilmezlikten gelir. Bilmez. Ne yapılıyormuş? Sen de bu işin fışkiyeleri içindesin. açıyorlar ortadaki sulama Füşler... fışkiyeleri. Nefüjlerdeki şey kuşgelleri açıyorlar. Oradan sular nereye akıyor? Yola, yola. Yola akıyor. Hava soğuyunca donuyor. Donunca ne oluyor? Buzlanma. Buzlanma olunca ne oluyor? Şeytani şeytani bir plan. Vallahi şeytani bir plan yani. Nefüjlerden su nasıl açılıyormuş oradaki çeşmelerden? Vana hmm, var abi. Vana var. Yani böyle yetkililerin kapatmayı unutması değil de hı -hı. gidip birilerinin sinsistesini açması değil mi? Kimliği Şu. belirsiz sen de kimliği belirsiz kişi olsan sen de bilirsin o vananın yerini. Hı -hı. doğru. Vallahi bir plan daha açığa çıktı o zaman ne güzel ya kuş uçurmayacağız. En kısa zamanda bu kişilerin zamanda yakalanmasını vallahi. temenni ediyoruz. Beyefendi ne yapıyorsunuz o manada? Ne yaptın? vurdum <gülüyor> Çok güzel bravo güzel, Kesin çözüm te yani. Te te tebrik ediyorum sizi. Kesin çözüm. Ee, kendi ülkesini kuran adamlar dosyasını açayım mı? Ay, Oktay bir dosya hazırladın. Bu Oktay'ın parayı bulmadan önce hazırladığı son dosya. Son dosya. Sevgili dinleyiciler aradaki farkı görürsünüz. Hmm, hmm, labo, laboriye konsolosluğu. Önce büyüklükle başlıyorum. Şimdi çeşit alan mı veriyorsun? Nokta. Kartlarım var benim. Ee, 7 hektarlık bir ülke bu. 7 hektar. Güzel çimlendirilir abi. Ee, ben şimdi ben şuradan sana dinleyicilerimize de e, hayalleri de alacaklarsa kendi ülke konusunda Büyüklük, büyüklük o kadar değil yani kendi Önemli büyüklüğüm. olan büyüklüğü değil. Mesela Hollanda'yı düşün yani o da küçük mi diyorsunuz Ege hani bir ülkede? Yani ne yapacaksın işte Hollanda'nın tarımı Türkiye'den fazla yok küçücük haline. Evet. Onun gibi verimli bir ülke olacaksın. Yani 3 artı bir ülke de kurulabilir. Zaten Çok mantıklı. mantıklı ülke kuracakları güzeltiyorlar Ege'den. Ya şimdi işte ben mesela insanlar şeyi düşünüyorlar böyle ülke kursan biz yani Amerikan elçiliği kadar toprağımız bile yok falan diye düşünebilirler. Hiç önemli de. değil o. Apartman dairesinde de elçilikler var. Tabii böyle ülke kurup en başta saha hemen ülkeyi hatlı imparatorluk diye bir şey olmaz. Yavaş yavaş komşulara saldırırsın Çok falan doğru, filan. Zaten. İç karışıklıklardan faydalanırsın. Çok doğru. Zaten yani bu şeyler bu örneklerde de var. Bak şimdi bu Fransa'daki bu Fransa'nın kuzey batısındaki bu bölgede ee, Kuzey Vestalya mı Oktay? 7 hektarlık. 7 hektarlık aklıma hep Kuzey Vestalya gelir. Orası ren. Kuzey Ren Vestfalia Orası Kuzey Ren Vestfalia. Bu Fransa'da. Aşağı Saksonya. Vestfalyalılarım attı. Biz İzmir'liler <gülüyor> öyle deriz. Fransız arkadaşlar Filipe, Pascal ve Sebastian. Filipe mi? Philippe diye okunur mu Oktay? Aşk olsun Fransızla. La Philippe. Evet. Fransızca bir kelime gördüm de başından koyacaksın Lütfi. Lü Philip, Lü Pascal. Le Pascal le erkekse Lü Philip, bayansa la, yok, bayansa la fil erkekse la Philip. Mhm. Bayanse Lü. Doğru. O zaman la Philip. Bayansa la. Bayansa la. Olan. Erkekse Lü Philip doğru söyledim yani. Ondan sonra bakıyoruz başka nerelerde krallıklar ne? kurdular. 7 hektar. 3 Ortak kur, mı kurmuşlar bunu? 3 ortak, 3 kadar 8 yıl önce limited şirketle ortak Bu bölge <gülüyor> limited şirket olabilir mi? 3 Şirket falan değil ya, bayağı şey. Ülke. Tabii tabii. Ama şirket kaşesi ortak falan mı? vardır o ülkenin Konsolos ben sana tabii, ortak girmiş ülkeye. Evlerinin misafir odasını bağımsız ilan etmişler. Ondan sonra eee odanın ne bu? Tolerans, hedonizm ve çevreye duyarlılık mekanı olarak anlatıyorlarmış. daha Ülke... söyler misiniz? Hedonizm dediğinizi anladım en son. Tolerans ve çevreye duyarlılık. Ülke hedonizmle mi yönetiliyor? Evet. Bence çok güzel bir yönetim biçimi. Evet. Yani bu, Bugüne kadar meşrutiyet misyon, gördük, mutlakiyet gördük, cumhuriyet gördük, demokrasi, ileri demokrasi gördük ama, ama hedonizm. hiç hedonizm görmemiştik. Ülkenin misyonu, vizyonu olarak gelince web sayfasında bunları görüyorsun. Bu hedonistler. Karar böyle veriliyor. Şöyle mi yapsak zevkli olur, böyle mi yapsak zevkli olur? Bakın başka ne var? Elleore ee, krallığı. Başkanı... Elleore krallığı iyiymiş ya. Elleore hazretleri. <gülüyor> bir gün Elleore. <gülüyor> Kopenhag'da Roskilde fiyordu üzerinde bir mikro ulus burası. Ay çok güzel. Fiyord diyarı. Yaz kampı sırasında okul öğretmenleri tarafından kurulan bir yer. 0.015 kilometre kare. Yani. Gayet güzel. Metne, normal metre karesini ver Oktay. Normal metre kare çevir bakayım. 1.5 mu? Kaç oluyor ya? Niye? Veremedin mi? 15, <gülüyor> 3, 150 metrekare falan işte. 3 artı 1 işte ya. 236 kişi sığıyor zaten oradan hesapla. Ee, bu yaz kampı sırasında okul öğretmenleri tarafından kurulmuş. Hı hı. Ee, bu mikro ulusun amacı ki bence kendilerine mikro ulus Haksızlık ediyorlar. Bütün uluslar mikro uluslardan oluşmuş. Tabii yavaş yavaş. Nasıl mikroorganizmalar bir araya gelerek organizmaları oluşturuyorlar, mikro uluslar da bir araya gelerek ulusları oluşturuyorlar. Evet. Mikroorganizmalar bir araya gelerek organizma oluşturma sevgisi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oluşturmaz ama isteseler oluştururlar. Tabii canım. Ya, Akıllarına denk, gelmediğinden o. Hayır çocuklar dinliyordur da kapalı bir şeyler yazılıyor. Ama ya, Radyodan duydu. Doğru şekilde bir araya gelirlerse organizma olurlar Ege Bey. Organize, organize, organize olmaları organize şartıyla ha, sen organizmayla organizenin bir araya yani aradaki, biz buna organizma diyoruz hmm. Kaç demi, işilermiş? Çocuk, amacımız demi, 236 kişi. Hmm. Amacımız e, çocuklara ileri filozof... Şey diye mi yazıyor ülkenin girişinde? Vizyonumuz, misyonumuz diye. Web sayfasında yazıyor. Girişte ha, okay. yazmaz. Çünkü girişte yazdığın zaman yer işgal ediyor. Doğru. Zaten küçük. Ülke zaten küçük. küçük. <gülüyor> e, <gülüyor> ben cihazetmeyelim. <gülüyor> yani. Sayımız az. Yetişemiyoruz. Ülke işlerine vallahi yoruluyoruz. İleri filozofiyi ve tarih dersleri vermek demiş i̇leri amacımız. Filozofi. Öyle hüküm mü olur ya? E, Hedonist Türkiye olduğuna inanıyorsun da ileri filozofi dersini niye şey aman e, Ya ülke kuracağı zaman onun şey çocuklara ders vermek diye ülke mi olur İnsanlarımızın refahı ilk ona girmek istiyoruz Kişi başı şeyi geliri şu kadarı çıkarmak istiyoruz diye olmaz mı hocam canım eğitimiyle ön plana çıkmak istiyor demek ki ülke Yani ben mesela kendi bütün, ülkemi ülke, kursam Ülkenin bütün geliri bağla, gideri şey eğitim Düşmanlarımızın kökünü kazımak için kurduk Bu ülkeyi falan derim Hainler cezalandırılacak falan diye Böyle biraz şey yaparım Hain mi derdin Hain derdim. <gülüyor> so bu aralar popüler kelimemiz bu Bol bol duyacağız Ondan sonra bakıyoruz ee, Başka ne var diye Bir tane Kalsahara krallığı var Bence bak ne kadar güzel. Saçma sapan ülkelerden sonra ilk defa krallık. Yalnız bunlar felsefe diyor, hedonizm diyor da hep bir krallık bir şey yani. Ben nasıl bu krallık anlamadım ya? Bunlar şey işte bu demin söylediğim o felsefe diyen, tarih diyen. Ne diyor? Evet onlar da krallık demişler. Krallık diyorum böyle. Krallık mı demişler onlar Evet. Lütfen. Aşk olsun krallıkla felsefenin ne alakası var? Ama hedonizmle yönetiliyordu ülke. O bir önceki. O bir önceki ya. Sen takip etmiyor musun? Takip edelim. Ben kendi hayallerime daldım. Yayını takip et Ege gene sonra... kendi ülkesini kurmanın hayallerinin peşinde Ben mesela kendi ülkemi kursam Doğalgazı doğrudan Rusya'dan mı alacağım yoksa gene Türkiye ile bir anlaşma yapacağım e, Komşun yapayım? senin Türkiye değil mi? Ama Rusya'dan daha Ama Rusya'da... Atıyorum sen Türkiye üzerinden gelen boru hattından çiz... evet, emizleme yaparsın O zaman gidip gene kartla almak daha mantıklı En <gülüyor> doğrusu tamam. Yalnız diyor? onun başvurusunu yap belli şeyde alabiliyorsun ya İndirim yani. alıyorsun değil mi? Ülke hayır hayır ülke olduğunda indirim alırsın almazsın bilmiyorum da e, belli meblağda bir şeyli sayaç koyma kartlı sayaç koyma tabi canım sayaçları zaten ülke üstünde yapacağım hayır hay, onu demiyorum yani kart kartlı sayaç koyma normal istediğin kadar yak yaktığın kadar öde aynen, yani. aynen. sonra gidip ülkenin gazı bitti hayda alamıyoruz ülkeye gaz alamıyoruz bir de bu tam bir e, ülkenin sloganı gibi olur ya istediğin kadar yak yaktığın kadar öde hmm. bakayım Kalsahara krallığının şeyine yaktığı şeyine o yazmıyor ee, bu, bu arkadaşlarımız da kendilerini mikro ulus olarak tanımlıyorlar. Krallık ama 0.47 kilometre kare. Yani ya orada. metre kareye normal vur. Yani işte faal hesapla 0.47 bir kenarı, bir kenarı 0.47 kilometre öyle bir alan. Eyvallah abi. Yani 500 metre 500 metre. Bir Eyvallah şey soracağım abi. Oktay Oradan hepsini düşür. ısıtmak mı gerekir ülke kurduğun zaman? Mi? Hı -hı. nasıl bir ülke kur yani eğer sen böyle biraz şey bir e en mümmit bir yer kuracaksan hepsini ısıt hayır, en baştan düşünüyorsan Sokak mesela. Mesela. ama sen e dört mevsimi de bir arada yaşayacak bir ülke kurmak istiyorsan işte bir kısmını ısıtırsın bir kısmını <gülüyor> hiç Bence yapmazsın ülke... bazı yerleri yarım açarsın Bence bir ülke kuracaksan dört mevsimli kurmak lazım. E, yani dört mevsimi bir arada yaşayan bir ülkeyiz diye. Benim yani 0.47 km kare bir e, ülkem olsa hı hı. hepsini en baştan ısıtırım. Çünkü bir daha bir daha altyapı şey. Her tarafa internet, her Sen tarafa hayat. elektrik, her tarafa su. Ondan sonra orada çeşitli vanalar, vanalar suretiyle bunlar alınır. Sular, doğalgazlar, ısıtıcılar. Belki kurduğun yere göre sıcak su kullanabilirsin. Eks e, oktayın, Mesela. E, oktay'ın kafasında egzotik bir ülke var. İçeride bu... transparan gezecek. Dünyanın en egzotik ülkesi. Ben kendi ülkemi kurduğumda da her tarafta internet var diyeceğim. Çekmiyor efendim. Nasıl çekiyor? <gülüyor> <gülüyor> Sırf kendi olacak. Nasıl çekiyor? Çekmesi lazım. Benim telefonumdan çekiyor falan. Efendim o 3G. Olur mu ya? Bak falan diye. Bak mesela Kaliforniya çölü üzerinde bu Kalsahara krallığı. Güzel. Kaliforniya Güzel. çölü üzerinde. Çünkü o çölleri değerlendirmek lazım. E, enüz. Ülkemiz çöl olmasın. Tek bir kişiden oluşan bir ordusu mevcut. Hı hı. Ondan sonra 2009 yılında Travis Bey tarafından kuruluyor ülke 3 10 kişi arasında nüfusu değişiyor misafir ya. gel, yani mesela... gelen giden oluyor herhalde ülkeye ülkemizde nüfus artışı oldu <gülüyor> ve para biriminin adı ne bir de para birimi var Kalahara bulgur bulgur, bulgur, bulgur mu baya bulgur para paraları tek var tek bulgur değil de gramaj da mı herhalde bulgur herhalde, mi? herhalde bulgurla şey yapıyorlar. Aldı verdi işlerini bulgurla yapıyorlar büyük ihtimalle. Aman bulguru kaynatırlar. Yarın yani. bulguru kaynatırlar. Valla hayallerinin peşinden koşan insanlar. Oynatır. Bunların hiç babasından kalmadı bu ülke. Kendi yani. yani üstüfurdan kurdular. Dişleriyle tırnaklarıyla kurdular. Helal olsun. Ee, nasıl diyeyim? İşleri rast gitsin mi? Ülke de. ya? İş rast gitsin canım. Yolu büyük, açık olsun. Ülke Hayırlı gibi. olsun denir. İmparatorluğa dönsün. <gülüyor> Rock'n'roll'a devam ediyoruz Modern Sabahlar'a uyursunlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Heavy Metal Cowboys Daha yaban, daha güzel bir şarkı ismi olabilir mi? Diye soralım kendimize 2015 boyunca. Çok... Yılda çok saçma bir şeye bağladık bütün yılı ama ne yapalım işte bir şeyi şey sormamız gerekiyor. Soruyu mu soruyoruz yoksa cevabı veriyor muyuz? Sorduğumuz cevabı soruyor. yok herkes kendi cevabını, cevabını versin. Evet. İçinden, Hı -hı. içinden baş. <gülüyor> Hollywood'un Haliwood'un en yakışıklı oyuncularından biri olan. Müzmin bekarlardan mı? Müzmin evlilerden mi demeliydik yoksa müzmin bekarlardan diye geçiyordu ama geçtiğimiz sene evlenim evlenmek suretiyle müzmin bekarlığa bir nihayet. George Clooney. George Clooney, George Clooney bravo. Eylül'de... Bence bu arada Hollywood'un en tatlı adamı şey ya. Bu ben nasıl düştüm buraya ya. Ne şansladım diye hep mutlu dolaşan bir adam var ya. Kim o be? Bu Amerikalı mı? Amerikalı. Ödüllerde falan da hep böyle Batman'de, Robin'de işte 500 günlük samur diye film şey Inception'deki böyle He. mutlu adam var ya <gülüyor> kim o be? Tamam, tamam. Okşay sen ismini söyle de ben Fifty 50 Fifty'de oynuyor falan şey olan Inception'deki Inception'deki şey diyorsun ki Mutlu o, adam var ya bir tane, büyük göz var ya bir tane ya büyük gözlü diyorsun. Büyük gözlü. Tamam ne o adamın adı bilmiyorum o adam çok mutlu bir adam ya hayatı Neydi boyunca. Ya adamın adı. Her şey gönlünce olsun. Daha doğrusu her şey galiba gönlünce oluyor zaten. Ya da benim gönlümceydi bu galiba diyor. Her şey Arkadaşlar haberimi verebilir miyim? Lütfen, Lütfen. buyurun ya, abi, abi. Abi. çok Kesinlikle, özür dilerim. Hollywood'un en yakışıklı oyuncularından George Clooney, Eylül ayında İtalya'da ama Lalo Umutdin'le evlenmişti. 2014'ün Dün... en büyük olayı da evet. buydu Hollywood adına. Ee, ve geçtiğimiz seneye bakıldığında yani 2014'e bakıldığında modaya yön verenlerde gene kendisi liste başı oldu. Takım elbise, kravat, efendim çizgili kravatlarımızda gene bu sene modaya damgasını vuruyor. Ama bu adam da geldi artık 50 yaşına. Neyin modasından bahsediyorsun. E zaten takım elbise kravatla modaya ne kadar damga vurabilirsin ki ya? Bir de böyle yelek giyiyor. Ee, yelek yok işte yelek yok. Yelek olsa belki şey olur da o da zaten vekil çocuğuymuş. Ee, yelek falan giyiyor. Böyle biliyorsunuz vekil çocukları yelek giyerler efendim. Ee, ne yapıyoruz? Ee, yıla damgasını vuranlar yani modaya damgasını vuranlar da ee, yine ben şu adam yeleyi dikkatimi çekmemişti ya. <gülüyor> Şimdi yeleksiz görürsem haber değerini taşıyacak Kim Kardashian da yine moda ya damgasını vurdu iki numarada ama bir numarada moda ya damgasını vuran esas isim son dakikalarda geldi yılın son dakikalarında moda ya damgası mı yine? Hollywood'tan değil. Amerika'dan mı? Amerika'dan değil. Ha, o zaman şey mi? İngiltere'den. Çocuk mu? Çocuk. Bebe. Ha, şey şey. B bir buçuk yaşındaki. Yine bir başka e George olan şey değil mi? Prens evet, George. Prens George. Bir buçuk yaşında dünya ikonu oldu. Gerçekten vurdu geçti. Hele ki onun giydiği o. E yelek. Işte, yelek de değil ya. E ne denir bu kısa kollu ya? Kısa kollu kazak denir. Ne denir? Yelek gibi. Ya. Üstten tek düğmesi var. Joseph ha, Gordon. gibi kazak Joseph aslında. Gordon hmm, Aynen öyle. Ha, benim dediğim adam. Evet. Bülüç Göz. Teşekkürler Oktay. Aa o Jennifer Love... Lavrins. bir şey mi? Kimin bir şeyi mi? Jennifer Love Hübet diye bir kadın var ya. Oh Hüvitt bu. mi bu? <gülüyor> <gülüyor> evet Joseph Gordon. E Neden bahsettiğiniz ama. konusunda en ufacı fikrim yok. Bülüç gözlü mutlu Bülüş adam. Bülüç gözlü mutlu adam deyince işte bende akan sular durur. Ben bir ona bir bakayım ya neymiş bu adamın şeyi ya ben... tipini. Ben sana göstereyim Fahir hemen. Tipini merak ediyorum yani. Bülüçgöz, Bülüç göz dediniz bir türlü kafamda canlanmadı. Yani Bütün yere... gözler hakikaten resmi geçit yaptı. Bir yere bağlamak gerekirse şey diye tweet istersen nokta. 2014'ün en mutlu adamı. de mutluluğu daim olacağı garanti o bülüçgözlerle. Sen Inception'ı izlemiştin değil mi Fahir? İzlemez miyiz ya? Inception? Şu İnception. <gülüyor> İnmedi. <gülüyor> Alnından kalınsın. Ha Evet, bu adam mı? Bildin değil mi? Bildim, bildim. Güzel film, hoş. Çok güzel film hoş bir, adam. Ünlü bir artist bu. Çok, çok, çok ünlü bir artist. Bir artist Bayağı artist. güzel filmleri Umarız var. Umarız 2015'te daha da ünlü olur. çünkü Ben bu için... adamın yanına gidebilirim mesela bir yerde görsem. George Clooney'nin, <gülüyor> Brad Pitt'in falan gidemem yanına. Abi ya, ne güzel falan diye giderim. Ya öyle de ondan yine ne şey Ne bu kalabalık ya. ya falan diye gidersin. <gülüyor> <Ama> abi <gülüyor> Hollywood'ta <gülüyor> acayip kalabalık abi. Abi. <gülüyor> E mesela Even McGregor'un yanına gitmiş biri. Hı -hı. Hyde Park'ta dolanırken Hyde Park'ta değil, Regent's Park'ta galiba. E? Dolanırken e, şey yapmış. Şu anda hiç müsait değilim falan yapmış. Erin McGregor, McGregor bir fotoğraf için. Ülkemizden, Aman, bir arkadaş, ülkemizden bir arkadaşımızın anısıdır bu. Başkasının anısını O anıyı dinlediğim anın yaşanmışlık olarak anlatıyorum ben de şu anda. Bay bay. Yani e o yüzden yakışmadı. Yani Joseph e, şeye de çok güvenme yani. Joseph Gordon-Liewitt'e de çok şey yapma yani. Valla beni hayal kırıklığına uğrattınız derim. Bülüş gözlerinden muhabbet kaptım dedi de arkasından Hadi şarkısı. onu da söyleyelim bari de hiç şey olmasın ya. Bir, iki, üç. Bülüş gözlerinden muhabbet kaptım. Ege sende var ya tam yaşlı adam şeyle söylüyorsun. Böyle Ne o ya? O Çünkü ses Çünkü herkes yani? başka bir şarkı söylediğinden... Sizin şarkılarınızı da biraz umma, uymaya çalıştım. Sözler tuttu ama. Sözler tuttu, söylenen kişi tuttu ama maalesef makam vardı. makam tutmadı. Ben o yüzden dönmedim. Evet. Böyle bir 2015'e girdik. Hayırlı. Nasıl bekliyordunuz, nasıl buldunuz çocuklar? Ben mükemmel bekliyordum, mükemmel buldum diyebilirim. Hakikaten öyleymiş. Önceden haber de gelmişti zaten. Evet, çok güzel bir yıl olacak. Avustralya'dan Avustralya'dan haber gelmişti. Onlar gibi her gün güzel haberler alacak dinleyicilerimiz. Şimdi ilk günlerden almamış olabilirler. Güzel sırayla. haberler de yeni yıl eti için de. Evet, evet, evet, evet, evet. Buyurun başka haberimiz yoksa biraz bir şey daha açıklamalarla. Ben bu İkramiye mi ne zaman alayım? Abi bence dursun ya o bir yatırım diye düşün. Şu anda cüzdanında yani. Oktay ne yapıyorsun? Kadar... Resmen hedef abi gösteriyorsun yani. Söylemez mi? mesela şimdi başka bir mahallede çöplere bir şey at. Neden öyle olduğunu bilmiyorum ama. Ne Aa, şey var ya. Mı? Nerede o abi? jelatinde mi yoksa serbest mi? Jelatinde. Bak Jelatin. Jelatini git başka bir mahallede çöpe at çünkü Göz... hırsızlar oradan takip eder. Hemen atlar. göstereyim hatta size. Vallahi billahi O jelatin. biliyorsunuz ben iki tane çerik bilet almıştım. Oktay'cım bir şey söyleyebilir miyim? Diğerini de atmıyorum. <gülüyor> şu Diğerine anda hiçbir şey çıkmamış olmasına rağmen bu iki biletten şuna çıktı. Şuna çıktı. Vay be Oktay. 16 ile biten. Eee <gülüyor> Vay insanın içi titriyor vallahi Bununla içi titriyor. Atıyorum. billahi içi titriyor. Sen onu katladığın için acaba bir şey olur mu? Yok geletinde duruyor abi. Bak geletinde koyuyorum tekrar şu anda. Aman geletinde koy Oktay. Can canlı yayında Aman diyeyim Oktay. rezaleti. Evet koyuyorum ve cüzdanıma. Ne zaman gideyim ben bunu ve de nereden alayım sizce? Bence direkt Milli Piyango İdaresi'nin. O... gidelim. Yok yok bankaya ver. Bizim Ozan'a verelim şeyi. Kırdırsın Mü... onu. O... Kırdırsın bankaya verilebiliyor yani. mu şey? E tabi o tahsil Piyango eder. vekaletle verirsin. Güveniyorsan şahit arkadaşına. Ha. Ya da bana Aa, tabii, vekalet tabii. verebilirsin. Doğru doğru ben... sen banka müdürü olarak gitsin. Şey, şey... O mu İsmini olsun? açıklamasını Aha. da istemiyor falan desin. Avukatımıza da git. Beraber gitsinler. Sen zaten verdin. Ahmet evet, avukata verirsiniz. Avukatın ve ya. banka müdürün beraber gitsinler. Avukatı... Bence evet avukatla şeyimiz e, bankacılık banka... el, el ele gitsinler, şey yapsınlar çok güzel ya. Oktay. biraz da şey olsun ya bunu yakışır şekilde al yani. Tamam, Zaten o... ünlülerin avukatı bu tip olaylara şeydir yani. Sen şimdi gidip bunu herhangi bir Hazırdır, bayi'den tahsil edebilirsin. Ne olur hiçbir anlamı olmaz ama git Milip idaresinden banka müdürü ve şey. Bunun için ayrıca vekalet çıkarmama gerek var mı? Yok her şeyini yapar. Yani ayrıca çıkar. Sadece şey diyeceksin. Gerçi biraz vekalet ücreti tutar. <gülüyor> Tutsun abi ne olacak? Ha şey diyeceksin. Lütfen taksiyle gidip gelme çünkü o zaman bunu karşılaman gerekir. Durup dururken şey olur. Bence havası yeter ya. Ama ben adımı gizleyeyim değil mi? Adını gizleyeyim. Bu konuda en fikrimiz değil mi? Tabii, yani tabii. ben de öyle düşünüyorum. Yani gizlemem gerektiğini düşünüyorum. Sizde de o öyle bir şey var. Ben anladım. bile düşünüyorum ya, bak son rakamına göre çıkmaması çıkmasına rağmen, yani ben bile düşünüyorum. Yani acaba diyorum şey olur mu? E, uyuyan devi uyandırır mıyız? Efendim. efendim? Zaten <gülüyor> üç kişiyiz. 3 <gülüyor> kişiyiz. Ne yapacağız Efendim. <gülüyor> Yapmıyorlar, efendim? gitmiyorlar. Gitmiyorlar, diyorlar Gidelim diyoruz. Evet. Bal. Hadi bugün kapatalım artık bugünün, bugün bugün senin ilk programı vebali yok. Nasıl? Vebali karakolu. Sevgili dinleyiciler <gülüyor> programı uzatmamız durumunda neler olabileceği konusunda Aslında herhalde bir bir iki ipucu aldınız. Güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Pazartesi sabahı yeni yılın ilk pazartesinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir gün mükemmel bir gün olacak.